Kardeşlerim, muazzez müminler. Kendi sorumluluğumuzu, kendi davamızı, sonra bütün insanlığın sorumluluğunu, bütün beşeriyetin kurtuluş davasını omuzlarımızda taşımanın adıdır İslam. Etrafımıza bakmak, çevremize bakmak, bu havayı, bu iklimi soluklamak, sonra vecahidu fillahi hakka cihadı. Allah yolunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı nasıl mücadele ettiyse nasıl mücahade ettiyse onlar gibi yola revan olmak Allah ve Resul davasının önünde ne kadar engel varsa onları kaldırmak o sorumluluğa ya lebeyk demektir İslam. O sorumluluk şairasına semi ana ve ata işittik ya Rabbi itaat ettik demenin adıdır İslam. Mahzun mabedlere bakmak, Ayasofya'ya, mescid Aksa'ya bakmak ve sonra iş dünyamıza dönmek. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi ta'murun bil ma'ruf ta'murun bil ma'ruf ve tenhaun ani'l ve Celle bizi yeryüzünde marufu emretmek, münkerden insanları alıkoymak, uzaklaştırmak ona memur kılmıştı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nur yolunun önünde ne kadar engeller varsa onları açacaktık o yolda kalacaktık orada yürüyecektik hep o mahzun ümmete bakmak Mescid-i Aksa'ya bakmak Şam'a, Haleb'e, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakmak ve sonra Tarık bin Ziyad gibi İspanya'ya bakmak وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde söz, hüküm, tasarruf, idare yalnız Allah'ın oluncaya kadar mücadele edebilmek için At sürmek denizlere doğru, Ukbe gibi denizlere bakmak, Barbaros gibi Akdeniz'e bakmak Selahaddin Eyyubi gibi bir çadırın içinde aylar boyu, yıllar boyu bakıp, yıllar boyu kalıp da tutsak, mahzun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraca yükseldiği Mescid Aksa'ya bakmak. Sultan Fatih gibi 10 yaşındasınız Şehzadesiniz Manisa'dasınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Letuftahennel kustantiniyyetu Feleniamel emiru emir Ve leniamel ceyşu Zalikel ceyş Mutlaka İstanbul İslam'ın olacak Oradaki insanlar da kurtulacak Bu hadisi okumak 10 yaşında Konstantin'e, İstanbul'a Surlara bakmak 21 yaşında bir ordunun önüne geçip Allahu Ekber diyerek İstanbul'a yürümenin adıdır İslam insanlığın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz kurtuluş davasını ve onların ümitlerini omuzlarımızda taşıyoruz İzzettin Kassam Hazretleri gibi 500 asker İngiliz geldiği zaman özel birliklerden 1935 yılında Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın muhafazası, müdafası için cihad ederken Osmanlı alimi tam 500 İngiliz askeriyle kuşatmışlardı. Bir tarafta önünde, arkasında, sağında, solundaki İngiliz askerlerine bakıyor. Öte tarafta Mescid-i Aksa'yı Peygamber Ali Aleyhissalatu vesselam'ın Miraca yükselmiş olduğu mahzun mabede bakıyor, cenneti görüyor. Arkadaşlarına, 12 talebesine diyordu ki, Mutu Şüheda, Rabbimin huzuruna şehit olarak Aksa'yı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü muhafaza derken şehit olarak gitmeye hazır mısınız? diyordu. Öyle ayrıldılar, Kudüs'e baktılar Ahmet Yasin, ayakları taşımıyordu kendisini O ayaklarına baktı, bir de Kudüs'e baktı mescid Aksa'ya baktı Ümmetin terk ettiği sorumluluğu Göğüsledi ki ya Rabbi, şerefle, itibarla taşıyoruz O halde şehit olarak Rabbine gittiler Kardeşlerim, onlar Allah Resulü'nün öğrencilerine baktılar onlar da çevrelerine bakıyorlar İnsanlığın kurtuluş, umudu bu insanlar diyorlardı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Hz. Ebubekir gelir Darül Erkam'da Ya Resulallah der Müsaade buyursan Kabe'nin avlusuna çıksak Orada Allahu Ekber desek Hani Kur'an-ı Hakim Ya eyyuhel muddessir Kum feendir, enzir ve rabbeke fe Allahu Ekber demeyi emrediyor Müsaade buyur Ya Resulallah en tahira beytiye lil taifine vel aakefine ver Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail'e emretmişti namaz kılanlar, rükü edenler, secde edenler, tavaf edenler için Kabe'yi temizleyecek Fakat İbrahim temizleyecek, Hz. İsmail temizleyecekti Ebu Bekir ruhuyla o tarihin derinliklerinde Seyrü sefer eder. Hz. İbrahim'e bakar. Onlar temizlemişlerdi. Kabe'yi temizlemişlerdi. Ama şimdi Kabe'nin etrafında putlar var. Ebu Bekir gelir, ''Ya Resulallah'' der. Çıksak, şu tutsak mabet, Kabe'nin etrafında, biz buradayız. Allah davasına hakim kılmak için, yeryüzünde Allah'ın adı hakim oluncaya kadar mücadele, mücahede etmek için buradayız diyelim, müsaade buyur. Kabe'nin avlusuna çıkalım ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ya Eba Bekirin inna kalilun. Aziz Ebu Bekir diyordu Sayımız yetmez Sağdan say, soldan say 38 kişi Mekke'de nasıl direnebilir ki Ebu Cehillerin Utbelerin karşısında 38 kişi Henüz erken Ebu Bekir Bekleyelim diyor Ebu Bekir radıyallahu anh, İnnehum lehumul mansurun, Ve inne cundenâ lehumul galibun, Allah diyenler galip olacak. Kur'an'ın ayetlerine, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle iman eder. Müsaade buyur çıkalım ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebubekir'in ısrarları neticesinde kabul ederler. 38 kişi Erkam'ın evinden çıkarlar. Kâbe'nin avlusuna gelirler. Kâbe'nin avlusunda İslam'ı ilan eden, ilk hutbeyi okuyan Ebubekir radıyallahu anh ayağa kalkar. Allahu ekber der Ebubekir. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah der. Sağına bakmaz, soluna bakmaz, sayıya bakmaz. Ebu Bekir Kur'an'ın talebesidir. Kulleyusiba illa ma kataballahu lena. Allah neyi murad ettiyse olacak. Huve mevlana. O bizim sahibimiz, bizim dostumuz. Amerika değil, İsrail değil, Kafirler değil. Bizim mevlamız. Ey Halep, ey Suriye, ey Bağdat, ey Doğu Türkistan! Senin sahibin, senin malikin Allah hazretler celledir. Huve mevlana. Öyle dediler Kabe'nin avlusuna çıktılar Kabe'nin avlusunda Ebu Bekir allah Ekber derken Ebu Cehiller Utbeler kalktılar Müslümanlara saldırdılar Hazreti Ebu Bekir'i yere yıktılar. Ebu Bekir'in üzerinde zıplıyorlardı. Utbe bin Rabia, ayak kabısıyla Ebu Bekir'in yüzündeydi. Ebu Bekir'in yüzünde zıplıyor, göğsünün üzerinde zıplıyor. Ebu Bekir'i öldü diye bıraktılar. Benu Teim kabilesi Ebu Bekir'in kabilesi. Benu Teim kabilesi gelir, müşrikleri Ka'bin avlusundan çıkarırlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, efendimizi bir bezin Elbisenin üzerine koyar, eve götürürler. Benutaym kabilesi henüz Müslüman olmamış. Hazreti Ebu Bekir'i bekliyorlar. Bir grup da avlusunda diyorlar ki: "Vallahi lein ma tehbu Bekir'in en Eğer Ebu Bekir ölürse Utbeyi öldüreceğiz, parçalayacağız. Fakat İslamdan dolayı değil." Kavimlerinden, ırklarından dolayı nasıl olur da bizim adamımızı, bizim ailemizden, sülalemizden, soyumuzdan Ebu Bekir'e bunu yaparsın diye bir grup Ebu Bekir'in yanında, bir grup Kabe'nin avlusunda bekliyor. Babası Ebû Kuhafe. O da Müslüman olmamış. Evdeler. Akşama doğru Ebû Bekir radıyallahu anefendimiz gözlerini açar. Sevinirler. Ebû Bekir ölmedi diye sevinirler. Hazreti Ebû Bekir radıyallahu an gözlerini açınca ilk sorduğu ifade ilk cümlesi Ebû Bekir'in Ma fa'al Rasûlullah? Peygamber nasıl? Muhammed Aleyhissalatu vesselam ne halde? İslam'ın geleceği onun yaşamasına bağlı. Onun ayakta kalmasına bağlı. Ebu Bekir'in ne önemi var ki? Ebu Bekir ölse, Ebu Bekir gitse ne olur ki? Allah Resulü nasıl? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sağlığı sihati yerinde mi? Akrabaları, kabilesi hayret içinde derler ki ve adam ona inandın diye bu hale geldin. Ona inandın diye öldürünceye kadar seni dövdüler. Kendine geldin hala onu soruyorsun. Aklın başına gelmeyecek mi Ebu Bekir dediler. Fakat Ebu Bekir Radıyallahu anh ısrarla ma faale Resulullah Peygamber aleyhissalatü vesselam ne halde diye soruyor. Kızarlar. Ebu Bekir orada bırakır ayrılır giderler. ne derler ki, zorla da olsa su içir. Zorla da olsa yemek yedir Ebubekire Bekir'e. Anne yedirmek ister. Ebu Bekir radıyallahu anh, efendimiz. Allah Resulü'nü sormaya devam eder Ma'fa'la Resulullah İslam'ın geleceği anne der İnsanlığın kurtuluş davası anne der Annesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın Nerede olduğunu bilmiyor Mekke o gün karıştı Müslümanları çiğnediler Müslümanları ezdiler o gün Anne der Fatıma'ya git sor Ummu Cemile sor Ömer'in kız kardeşi Fatıma'ya sor Ömer evi bastığı zaman Eşi sahip gizlenmişti Habbab gizlenmişti Erkekler saklanmıştı da Fatıma Ömer'in karşısında durup Taha Ma enzelnâ aleykel Kur'an el teşka. Kadın tokat yiyordu Ömer'den Ama Kur'an'ın ayetlerini okuyor Mekke'de Allah'ın kitabını müdafaa eden Fatıma'ya sor anne dedi Allah Resulü'nün ne halde olduğunu o bilir Anne gider Fatıma'ya, Ummu Cemil'e Allah Resulü Aleyhisselam'ı soracak. Söylemez Fatıma. Anne Ebu Bekir'in annesi henüz Müslüman olmadı. Belki Mekkelilere haber verir diye. Kadın der ki, müsaade edersen seninle geleyim. Ebu Bekir ne halde onu ziyaret edeyim eve gelir. Ölüm döşeğinde yatakta görünce Ma'fa la Resulullah der. Allah Resulü ne halde Fatıma. Fatıma söylemek istemez. Anne duymasın diye. Ebubekir radıyallahu efendimiz Annem Müslüman olmadı. Fakat sırrımıza mezar olur. Anam söylemez ayağıra der. O zaman Darül kamun evinde Söyleyeyim Ebu Bekir der Hz. Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz anasına Fatıma'ya rica eder Beni kaldırır mısınız Allah Resulü aleyhisselama gidelim Mekke sakinleşir, hava kararır, henüz mahremiyete dair ayetler gelmediğinden Fatıma bir koluna girer, diğer kolunda annesi olduğu halde Erkam'ın evine gelirler, ashab-ı kiram onlar da Ebu Bekir'e dair haber bekliyorlar Hz. Ebu Bekir'i görünce Allah Resulü ayağa kalkar alnından öper Sahabe sıraya girerler, Efendimiz sorar Ebu Bekir halin nicedir? Ebu Bekir'in anası da babası da yoluna feda olsun ya Resulallah Sen nasılsın diye sorar Bu anam hayırlı bir kadındır ama Müslüman olmadı O elleri kaldırsan anam da Müslüman olsa ya Resulallah der Anne orada Müslüman olur Hadiseyi i Kesir rivayet ediyor Elbidaye ve nihayesinde Kardeşlerim Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nün yolunda kaldı. Onun izinde kaldı. Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'u müdafaa etmeye, muhafaza etmeye ömrünü adadı. Maaradaydılar, Kureyş geldi. Ayaklarının olduğu yere baksalar Allah Resulü'nü göreceklerdi. Ebu Bekir'de derin bir tasur hali. Titriyordu orada. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam halini fark edince مَا دَنُّ Allahu اللّٰهُ سَالِثُهُمَا İkinin üçüncüsü Allah olunca kim durdurabilir yürüyüşü Ebu Bekir dedi. Gidiyorlardı arkadan suraka geliyor. İki ya da üç mızrak atımı kadar yaklaşmış da bu Bekir. Allah Resulü sordular. ''Mâ yubekike'' Seni ağlatan nedir Ebu Bekir? Yaklaştılar Ya Resulallah. Atarsa Suraka şehit edecek. Ebu Bekir ölürse Ebu Bekir ölür. Ama size bir şey olursa, insanlığın kurtuluş davası burada biter Ya Resulallah. Allah bizim nedir buyurdular? La tahzen in Allah Allah bizim ne olursa, Allah bu ümmetle olursa, sürakaları durduramayacaklar, atlar kumlara batacak. Ebu Bekirler eğer Muhammed aleyhisselatu vesselama onun yoluna, onun sünnetine ittiba ederse Allah Hazreti celle yoldaki bütün engelleri kaldıracak. Kardeşlerim. و أطيع الله و Allah'a kuran Hakime Resulullah'a Sünneti seneye ittiba ediniz itaat ediniz. Allah'ın kesin emri. Peki Peygamber aleyhisselam aramızda yok o halde onun sünnetine itaat edin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu koruyacaksınız. Ebu Bekir olacaksınız. Diyeceksiniz ki ve en zennâ ileyke zikre litübeyne lin nas madem ki Kur'an'ı açıklama yetkisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Allah da bize ona onun sünnetine itaat etmeyi emrediyor. O halde bu işini yemeyeceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini Ebu Bekirler, Utbelere, Şeybelere, Ebu Cehillere, Ebu Leheblere çiğnetmeyecek Allah'ın inayetiyle. Bu yolun Ebu Bekirleri bitmeyecek. Onlar sayıya bakmayacaklar, güce bakmayacaklar, meydan yeri ya Resulallah diyecekler, meydan yerinde Allahu Ekber diyebilmek, ya Rabbi diyecekler. Elhamdülillah, şimdi burada Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Trabzon'a kadar 300 tane bu ümmetin evladı 50 gün burada kalacaklar Dışarıdan geldiler, Türkiye'nin dışından geldiler, içinden geldiler Şahit ol ya Rabbi dediler, Ebu Bekir olmaya namzetiz Allah'ım Sünnete tabiz, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna ram olduk ya Rabbi. Aleykum bi sünneti ve sünnet-i ulüfe-i mehdiyin. Sünnetime uyun. Raşid halifelerin sünnetine, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin yoluna itiba edin buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Onun emrine Yalep Bey dediniz. Buraya geldiniz. Anadan, yardan Serden geçtiniz. Tatilinizi bırakıp buraya geldiniz. Burada 300 artı kardeşiniz var. Onlar 12 ay, 5 yıl burada kalacaklar. nöbetteyiz ziyarab diyorlar. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın izini bekliyoruz. Ebu Bekir gibi meydan meydan. Allahu Ekber demek için buradayız, ziyarab diyorlar. Şahit ol ya Rabbi onlar diploma için buraya gelmediler buradan ayrılıp falan yere atanalım diye gelmediler memur olalım amir olalım diye gelmediler maaşımız şu kadar olsun diye gelmediler Ebu Bekirler menzillerde ya Rabbi Ebu Bekirler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde yürüyorlar kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez gençliği Ebu Bekir'le Radıyallahu anh Efendimizle yürüyeceksiniz. Sizi ondan İslam adına koparmak isteyenler olacak. Ama onun evine bakacaksınız, onun seccadesine bakacaksınız. Yetlul <gülüyor> Kur'an eyvaki, yet sudu eyvaki. Kur'an okurken ağlayan ne Bekire? Namaz kılarken secdede ağlayan ne bu Bekire? İnne mel <gülüyor> mu'minun el-dîne Allahu kulubuhum. Allah'ın adı anılınca yüreğinde hafakanlar olan Ebu Bekire bakacaksınız. Allah Resulü'nün sünneti bu asırda olur mu dedikleri zaman, Ebu Bekir'e radıyallahu Efendimiz'e bakacaksınız. Usame komutandı, peygamber atamıştı. Allah Resulü ahirete gider, Ebu Bekir halife olur. Usame'yi görevden alsan derler Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir gelir radıyallahu anh Efendimiz. Buyururlar ki, değil Peygamber aleyhisselamın atadığı komutanı görevden almak... Vallahi, la أَحُلُّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ Peygamberin attığı bir düğümü bile çözmem. Bilsem ki Medine'nin etrafını vahşi hayvanlar sardılar. Allah Resulü'nün yoluna sadık oldum diye, sadakat gösterdim diye Ebu Bekir'in üzerine saldırsalar Ebu Bekir yine yolunda kalacak ya Resulallah. Ebu Bekir olmak Ma faala Peygamber ne halde diye sormak Efendimizin sünneti ne halde diye sormak Sünneti sormak evinde ...en iffetsiz programları izleyen Müslümana... ...peygamberden kalan tesettür... ...peygamberden miras kalan örtü... ...peygamberin iffeti ne halde diye... ...ümmetin evine sormak... ...sokağa sormak... ...sahillere sormak... ...Ebu Bekir gibi meydan yerlerine inip... ...Selahaddin gibi Kudüs'e bakmak... İzzettin Kassam gibi, Barbaros gibi denizlere bakmak, semaya bakmak, cennete bakmak, sayıya değil Allah'ın güç ve kuvvetine, azametine bakmak. Eğer biz kardeşlerim 38 kişi olabilirsek, Ebubekir Bekir olabilirsek, meydanlarda Allah Resulü'nün yolunu İslamı anlatabilirsek 39 Hamza olacak. Kırk Ömer gelecek. Ve sonra diyecek ki, Fethim el-ihtifa. Bu gizlilik neden ya Resulallah? Neden Kabe'nin avlusuna ikinci bir hurucu yapmıyoruz? Bir tarafta Hamzalar, bir tarafta Ömerler olacak. Kudüs'e bakacaksınız. Selahaddinlerle Mescid-i Aksa'ya gideceksiniz. Ama önce 38 olmak, Ebu Bekir olmak, Ma'fa'la Resulullah diye sormak.